Dördüncü özellik Genel davet İlk bakışta bu özellikle birinci özellik arasında bir çelişki varmış gibi görünüyorsa da durum böyle değildir. İnsanlardan belirli özelliklere sahip olan kişilere davetin açılması insanlardan herhangi bir grubun veya toplumun sınıflarından herhangi bir sınıfın ayrıcalık sahibi olduğu anlamına gelmez. Aksine, Toplumun bütün sınıfları o sınıflardan İslam davetine icabet edebilecek özellikteki kişilere daveti ulaştırabilmek amacıyla ele alınmalıdır. Peygamber Efendimiz zamanındaki Müslüman toplumun gizli çalışma merhalesinde hır, köle, kadın, erkek, genç, yaşlı ve çocuk olmak üzere toplumun her grubuna mensup insanların İslam'a katıldıklarını görüyoruz. Hatta Kureyş ve diğer kabilelerin bütün boylarından Mekke'deki her kabileden en azından bir veya iki kişi İslam'a girerek Müslüman toplumun o günkü yapısını oluşturmuşlardır. Bu toplumu oluşturan sahabelerin meşhur olan büyük kabilelere göre dağılımını şu şekilde sergileyebiliriz. Haşimoğullarından Ali bin Ebi Talip, Cafer bin Ebi Talip, Ümmül Fadıl binti El-Hâriz, Ubeyde bin El-Hâriz, Esma binti Amiz, Hatice binti Hüeylid Ümeyye oğullarından Osman bin Afvan Halid bin Said Emine binti Halid Said oğlu Halid'in zevcesi Hatip bin Amr Abdullah bin Cahş Ebu Ahmet bin Cahş Fatıma Ebu Ahmet'in zevcesi Mahzum oğullarından Ebu Seleme bin Abdülesed Ayyaş bin Ebu Rabia Ammar bin Yasir Esma Ayaşın zevcesi Yasir bin Amir Sümeyye binti Hayyat, Yasir'in Zevcesi Erkam bin Ebil Erkam Teyme oğullarından Ebu Bekir Es Sıddık Talha bin Ubeydullah Amir bin Fuhayre ve Bilal bin Rabah Adi oğullarından Said bin Zeyd Fatıma binti Hattab Amir bin Ebi Rabia Naim bin Abdullah Vakıd bin Abdullah Halid bin Elbekir Amir bin Elbekir, İyas bin Elbekir, Zühre oğullarından, Sa'd bin Ebi Vakkas, Abdurrahman bin Avf, Umeyr bin Ebi Vakkas, Abdullah bin Mesud, Matlab bin Ezher, Habba bin Erek, Sehim oğullarından, Hanis bin Huzafe, Hafsa binti Ömer, Hanis'in zevcesi, Camuh oğullarından, Hatıb bin Elharis, Fatıma, Hatıb'ın Zevcesi, Hattab bin El-Hâriz, Fukeyhe, Hattab'ın Zevcesi, Zübeyir bin El-Avvam, Esad oğullarından Zübeyir bin El-Avvam, Amir oğullarından Ebu Ubeyde bin El-Cerrah, Süleyd bin Amr, Diğer kabilelerden Suheyb bin Sinan, Mesud bin Rabia, Muammer bin Habib, Zeyt bin Harise, Amr bin Abise, Osman bin Maz'un, Kudame bin Maz'un, Abdullah bin Maz'un ve Remle, Abdullah'ın zevcesi. Görüyoruz ki İslam'a ilk girenler içerisinde Mekke toplumunu oluşturan her kabileden insanlar vardı.